Hazır gıdalar yiyoruz. Bunların üzerinde domuz ürünü yoktur. İşte domuz muamülünden imal edilmemiştir gibi ibareler var. Ama evet. yine de içimiz çok rahat değil hı hı. diyor. Yani bu ibareleri yazmalarına rağmen içinde olabilir gibi bir kuşkumuz var. Bu, bu durumda nasıl davranmalıyız? Bu sorunun sahibinin nerede yaşadığına bağlı. Yurt dışında mı yaşıyor, yurt içinde mi yaşıyor? Evvela bakış açısı önemli. Bir, önce... Türkiye'de Müslümanların hakim bulunduğu, nüfus bakımından hakim bulunduğu bir bölgede bir yerde yaşıyorsa haddi zatında böyle bir işaretin ilanın konmasına da gerek olmaması gerekir. Hmm. Ama ya ticari kaygılarla ya da fiili durumlar sebebiyle Müslümanların zihnine Acaba yediğimiz ette domuz yahut da İslamca haram kılınmış bir gıda maddesi karışık mıdır endişesi zaman zaman oluyor. Müslümanlar bu hassasiyeti taşımalıdırlar ancak Müslümanların çoğunlukta olduğu ve artık domuz haram etlerin kullanımının yaygın ve şai olmadığı yerlerde evet Müslümanlar yine de hassasiyet göstermeli ama bu işi hastalık derecesine vardırmamalıdır. Bir hmm ürünün içerisinde domuz olup olmadığı yahut da bir ürünün domuz mamülü olup olmadığı yahut da içerisinde dinin haram kıldığı bir maddenin bulunup bulunmadığı konusunda bulun bulunduğu konusunda kesin yahut da zanna galibe dayalı insanı %51 evet bunda vardır dedirecek bir bilgi ya da belge yoksa onu müslüman alıp yiyebilir. Üzerinde domuz üzerinde bu üründe domuz katkısı yoktur etiyeti bulunmasa bile tabi olarak biz onun helal maddelerden yapılmış olduğunu kabul ederiz. Yok, Zaten bunun Müslüman tersi, ülkede böyle Müslüman olması lazım. nüfus tabii böyledir. Ama Müslüman çoğunluk olmasına rağmen öyle bir ortam oluşur ki artık o memlekette bizim dini kültürümüze, ananemize, inançımıza, ibadet anlayışımıza aykırı İşler artık topluma yavaş yavaş sirayet etmeye başlamıştır. Domuz karşısında hassasiyet kaybolmaya başlamıştır. O zaman dikkat etmek gerekir. Hı hı. Bu o, konuda şarap katkılı maddeler de aynı şeydir. Yani ne gariptir ki e, Müslüman insanlar dünyanın her tarafında domuz karşısında gösterdikleri e, hassasiyeti içki karşısında şarap karşısında göstermiyorlar. Bunun evet. sebebi şu olabilir. Domuz etinin alternatifi var ama sarhoşluğun alternatifi yok gibi bir bakış hmm. açısıyla değerlendirirsen domuz Allah yasakladı. Domuzu yemeyelim. E ne yiyelim? İşte inek eti var, koyun eti var, deve var. Sarhoş olalım. Nasıl Ey olalım? Doğru. Sarhoş olmadan nasıl sarhoş olalım? İşte bundan dolayı Demek ki içki türü, alışkanlık, sarhoşluk verici maddeler içecekler konusundaki hassasiyetimizin kaybolması içinde bir içinde bir tür çaresizliğin sonucu. Ama madem ki domuz ve benzeri ürünlerde alternatifimiz var o hassasiyeti korumuşuz. İyi ki de korumuşuz hiç olmasa onu korumuşuz bunu söyleriz. Şükür. Yurt dışında yaşıyorsa insanımız domuz ürünü yoktur etiketine inanmak durumundadırlar. İki sebepten. Bir, Müslüman o işi ayıklayıp da onun içerisinde gerçekten domuz var mı yok mu diye inceleme şansı olmadığına göre hayatını kendine zindan etmek durumunda değildir. İki, Batı dünyasında pek çok şey yanlış ama ticari hayatta ticari ahlak dediğimiz ve kanun kudretine ve kuvvetine dayalı ticari ahlak anlayışı e orada daha güçlü bir şekilde uygulanıyor diye zannediyoruz. Bu zanne istinaden de üzerinde e, domuz eti yoktur yazıyorsa Müslüman bunu o e, ticari firma sahibinin bu sözünü, bu beyanını hakikat kabul eder alır. Ama bu yazıya rağmen bu sözün, bu etiketin yanlış olduğu noktasında sahih bilgilere dayalı bir zanne galip oluşursa o zaman Müslüman tedbirli olmak zorundadır. Dolayısıyla özellikle Batı Avrupa'da yaşayan Müslüman kardeşlerimiz bu konuda hassas davranıyorlar, davranmalıdırlar. Sadece gıda konusunda değil, günlük hayatımızda örfümüzle alakalı Anadolu'dan Müslümanlığın eseri olarak Anadolu'dan alıp Avrupa'ya götürdüğümüz şeylerden neler kaybettiğimizi, neler kaybetmediğimizi dikkate alarak bir hayat Yaşamak zorunda olduğunu unutmaz insanlarımız inşallah. Domuz hassasiyeti bunlardan bir tanesidir hakikaten. Hep ila devam etsin. Bize belki Müslümanlığımızı hatırlatacak en temel kilit noktalardan birisi. Bu pratik hayattaki algımızı frenleyecek, bir karşı duruş sergilememizi sağlayacak unsurlardan araçlardan bir tanesi diye düşünüyorum ama bu hassasiyete koruyacağız diye hayata kendimize zindan etmek gibi bir yanlış orada girmemek. Evet. evet.